94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür e sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyoetacikradyo.com.tr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 E, bilgilere ulaşmaya çalışacağız gerçi 5 gündür devam eden e, bir e, olayla karşı karşıyayız ve e, birçok televizyonda e, gazetede ve internette haberlerini aldık 3 ayrı konuğumuz olacak telefonla bağlanacağız ilk konuğumuz sedep Sönmez Buçgün herhalde e, hattımızda Sedef Hanım merhabalar Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. E, Mimarlar Odası Düzce temsilcisisiniz. Evet, oda temsilcisiyim, doğrudur. Evet, e, Sedef Hanım, e, bize e, Düzce'nin e, merkezinde çok e, önemli bir sorun olmadığını biliyoruz. Bu doğru mudur? Evet, yani şu anda merkezde bir e, taşkın durumu yaşamadık. E, tabii önce... Ee, belki şeyi söylemek daha doğru olacak dileklerimi iletmek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başlalığı dileyerek başlayayım ve tüm mertandaşlarımıza evet. geçmiş olsun dileyerek. Ee, Düzce merkezde bir e, problem yok. Yani tabii ki de çok yarış aldı fakat bir taşkın durumu yaşanmadı merkezde. Evet. O, böyle evet. Onun dışında esas e, hasar ve e, can kayıpları herhalde Akçakoca ve köylerinde Yakın köylerinde değil mi? Net net bilgi nedir? Paylaşabilir misiniz Öyle, lütfen? Evet. Şimdi üç ilçemiz zarar gördü. Gölyaka, Cuma Yeri ve Akçakoca. Fakat Gölyaka'daki yıkım boyutu Cuma Yeri ve Akçakoca'ya göre daha az olduğu için hani belki Cuma Yeri ve Akçakoca üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Yani sadece Akçakoca değil bir ilçemiz daha var. Cuma ve bunların köyleri. Akçakoca evet. merkezde, e, büyük merkezde büyük bir taşkın oldu. Cuma yeri merkezde büyük bir taşkın oldu. Akçakoca'ya bağlı Esma Hanım köyünde ne yazık ki can kayıpları yaşandığı köy Akçakoca'ya bağlı. Esas orası değil mi? Evet ve yine Cuma yerine bağlı Uğurlu köyünde de ciddi yıkımlar oldu ama can kayıpları Esma Hanım köyünde. Evet e, bugün itibariyle resmi açıklama 5 can kaybı e, evet. ve 2 de kayıp olduğu söyleniyor yani şu ana kadar erişilebilmiş resmi bilgi erişebildiğimiz resmi bilgiler bunlar. Evet, Sizde evet. bunun dışında bir bilgi var mı? Can kayıplarına yok. ilişkin ve yaralanmalara ilişkin? Can kayıplarına ilişkin resmi rakamlar bunlar. Bizim de bildiğimiz bu kadar. Yaralanmalarla ilgili de bir bilgimiz yok. Net bir sayı yok. 5 kişinin canlısı bedenine ulaşıldı. Bunların 7'si zaten 7 kişi de 2 aileden Tamamı. Evet. İki kişinin de hala e, kayıtları aranıyor. Yani evet. Bizim de bilgimiz bu noktada. Siz tamamına ulaşamadınız ama ulaştığınız e, bölgeler var. E, bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Şimdi şöyle e, ulaşım gerçekten çok büyük sıkıntıda. Biz e, pazar pazar kesici Bey köyleri ulaşmaya çalışıyoruz yani dört gündür. Fakat hala. E, faatin araçlarıyla geçilebildiği veya helikopterle ulaşım sağlandığı bölgeler var ama oralara biz de geçemedik henüz. Evet. ki e, onun dışında diğer köylere yani mesela Esma Hanım köyünün bir kısmına ulaşabiliyoruz, bir kısmına ulaşamıyoruz. Yani aslında bütün köylere gittik. Fakat geçit olmayan yerlere geçemedik belki Cuma yerinden başlayarak anlatabilirim. Evet, yeri burada başlayalım. hemen şunu sormak istiyorum Tabii. Sedef Hanım. E, bildiğimiz Karadeniz'de e, özellikle dağ ve yayla köyleri e, hep e, geniş bir bölgeye yayılmıştır. E, ve e, toplu vaziyette değildir. E, bu Akçakoca'daki e, köylerin durumu da aynı mıdır? Onlar biraz daha yayla köylerine göre çok daha toplu köyler. Evet. E, yani merkeze daha yakın köyler olması sebebiyle aslında yani çok da merkezden kopuk köyler değil. O yüzden yerleşim yayla köylerine göre daha toplu ve bir arada ve daha yoğun e, yaşamın olduğu bir alan bu bahsettiğimiz köyler. Evet yani bunu o, şunun diye. için sordum çünkü bir kısmına ulaşabiliyoruz bir kısmına ulaşamıyoruz dediniz aynı köyün. Ha, o ulaşamama durumu şundan şimdi dere yatağında kurulmuş köyler olduğu için... Deren'in kollarının yani Melen'in geçtiği kolların olduğu yollarda köprülerle ulaşım sağlanıyor. Köprüler yıkıldı. Evet. Yani birbirinden çok uzak alanlar değil, fakat köprü olmadığı için, yollar yıkıldığı için geçit vermiyor. Üzerinden geçmek gerekiyor. Derenin üzerinden de ya farklı tür araçlarla ya da dediğim gibi hava ulaşımıyla geçmek gerekiyor. Yani yayan olarak ve normal bine araçlarla geçmek mümkün olmadığı için, yoksa çok yakın alanlar birbirlerine ama köprüler yıkıldı. Öyle durum evet. söz konusu. Ee, yani zaten mesela Cuma Yeri diye bahsettiğimiz ilçemizde Cuma Yeri merkez yerleşimi direkt merkezin yerleşimi dere yatağında. Ee, bu, bu alanda 2014 yılında da yine taşkınlar oldu. 2016 yılında da taşkınlar oldu. Bu boyutta olmadığı için belki hani çok fazla gündeme gelmedi ama sürekli zaten taşkın olan bir bölge burası. Sebep olarak da dere yatağında olmasını belki ilk elden gösterebiliriz. Ee, diğer... Buraya bağlı köylerde daha çok yıkım oldu. Çünkü Melen'in e, kollarının birleştiği alanlarda iki kol birleşince daha büyük bir patlamaya sebep oldu suyun. Ve o aslında evlerin yıkımına sebep olan da o oldu. E, yani mesela e, şey yapabilirsek, yıkım sayısından bahsetmek gerekirse. Şu an 300 az hasarlı konutumuz var. 100 tane ev yıkıldı. 75'te ağır hasarlı yapı var. Şu an için e, bilgiler bu noktada. Yarısından fazla yani. Tabii, çok ciddi yıkımlar var. Evet. Özellikle o köprüden sonra, hani geçemediğimiz dediğimiz alandan sonraki yıkımlar, asıl yıkımlar o bölgede. Ee, bu hayatını kaybeden vatandaşlarımız da o bölgede yaşam evet. oldu zaten. Ee, yani onun dışında mesela Akçakoca Merkez'de yine e, taşkınlar oldu. E, orada da yeni yapılan mesela e, 15 Temmuz Demokrasi Park'ımız vardı, düğün salonu vardı, işte kafeteryalarımız vardı. Bunların hepsi... E, Kaçkın anında su var ciddi seviyede yükseldi o bölgede. Yani neyse ki saat olarak sabah saatlerinde olduğu için o alanları kullanan insanlar yoktu. Yani işin bu boyutu da var. Şimdi dere yatağına bir park yapılıyor. Öğlen vaktinde olsaydı veya düğün salonu o saatlerde olsaydı oradaki insanların tahliyesi mümkün olmayabilirdi. Yani böyle evet. durumlar da var. Sizin eğer başka sorularınız varsa oradan girebiliriz. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bölgede yani özellikle hasar oluşan bölgelerde su ve elektrik sorunu var. Bu sorun hala devam eden bir konu mudur? Pazar günü Esma Hanım köyündeydik. Esma Hanım köyünde pazar günü hala su yoktu. Bugün bildiğimiz kadarıyla bugün de yok. Elektrik ara ara veriliyor diye biliyorum ama su hala yok yani e, oradaki vatandaşları mesela evleri e, özellikle ilk katlar tamamen çamurun içinde ve temizlik e, ihtiyaçlarını gideremiyorlar. En e, gerekli birinci dereceden gerekli ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Çünkü su yok. Hani içme suyu zaten şu anda kullan kullanılabilecek durumda değil içme Evet de ama, bir de o var tabii evet. onu da soracaktım. Evet yani içme suyunda da içme suyu zaten uzun bir süre kullanılamaz gibi gözüküyor mesela telef olan çok ciddi sayıda e, hayvan var. Yani mesela sadece 160 bin sür tavuk telef oldu işte küçük baş büyük baş hayvanlar ya bunların e, bunlar suya karıştı. Bir evet. Şu an denize zaten Akçakoca'da denize girmek riskli zaten bununla ilgili belediye duyurular yapıyor. Onun dışında suları kullanmak mümkün değil. Zaten köylerde su da yok, merkezlerde su bağlandı ama köylerde hala su yok. Evet, sizin dolaşabildiğiniz e, bölgelerde e, konuştuğunuz e... Afetzedeler zedeler diyelim onların talepleri ve söyledikleri e, nelerdir? Yani şöyle onların da aslında söylediği e, daha önce bu çapta bir, e, taşkın olmadığından bahsediyorlar. Yüzyıldır olmadığını söylüyorlar. Yani de, e, büyüklerinden duyduklarını aktarıyorlar. E, fakat depremden sonra buralarda daha hızlı e, bir yapılaşmanın yani merkezlerden kaçanlar köylere yerleştirdiler. Arttığından bahsediyorlar. Ya. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorlar. E, tabii ilk istedikleri bir an önce suların gelmesi. Çünkü yani çatı arasında yaşıyorlar mesela bir kısmı hala çatıda yatıyorlar mesela e, yani yataklar falan her şey batmış durumda. Hiçbir e, buzdolabı, çamaşır makinesi hiçbir şey çalışmıyor. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyorlar. E, yani özellikle can bu yaşamayanlar daha çok işte e, bir an önce hasarlarının giderilmesini bekliyorlar. Onun dışında da önlemlerin alınmasını istiyorlar tabii çünkü hepsinin aslında geçim kaynağı tarım veya hayvancılık çoğunlukla tarım bütün bahçeler zayi olmuş durumda şu anda. Hayvanları gitmiş durumda. Herkes artık nasıl geçineceğiz bundan sonrası derdine düşmüş. yani Bir an önce bu geçim problemlerinin karşılanmasını talep ediyorlar. Evet bizim televizyonlarda izlediğimiz görüntülerden anlıyoruz ki bu toparlanma çalışması çok uzun bir zamanı alacak herhalde. Çünkü bütün dağdaki taşları, toprakları, bitkileri sürükleyip getirmiş bu sel. O konuda da şu anda yürütülen çalışmalar hakkında söyleyebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Ee, dediğim gibi az önce merkezlerde çok hızlı da toparlanılmış gibi gözüküyor. Yani Akçakoca merkez e, ve Cuma yeri merkez toparlanmış gözüküyor. Ama köylerde bahsettiğimiz gibi çok daha fazla e, zaten taşkınla beraber gelen, beraber gelen materyaller olduğu için onların çalışması uzun zaman olacak gibi gözüküyor. Yani bir an önce hızlanması gerekiyor. Çünkü hala köprüler yapılmadı işte öyle durumlar da var. Çok ciddi kaya parçaları aşağıya gelmiş durumda. Ağaçlar, kökler yani... Yavaş giden bir çalışma temposu var. Evet bu bir gerçek. Ee, hızlandırılması gerekiyor. Ne zaman bir tane yani en geç Cuma'ya kadar su vereceğiz deniliyor. Ama Cuma çok uzun bir süre bir aslında. Bir süre tabii. Cuma. Yani Üzerinden bir haftadan fazla geçmiş oluyor. Ee, bu insanların e, evlerini bir an önce temizlemesi gerekiyor. Yoksa aksi mikrop yani salgın hastalıklar başlayabilir. Yani böyle bir durum var. Çünkü hayvanların da... E, Bedenlerinin karışmasını düşündüğümüz zaman suya ve toprağa salgın hastalıklarla karşılaşabiliriz. Cuma çok geç bir zaman aslında bir an önce bunların yapılması gerekiyor. Biraz yavaş gidiyor gibi gözüküyor çalışmalar. Evet, sizin gördüğünüz kadarıyla bölgede çalışan yani sivil kuruluşlar var mı? Hem arama kurtarma çalışmalarında hem de destek çalışmalarında. E, pek çok farklı ilden e, e, ekipler gelmiş. ...fakat ne kadar koordineli çalışıyorlar bu bir soru işareti yani. Kocaeli'nden gelen varsa Sakarya'dan var, İstanbul var gördüğümüz kadarıyla. Bunlar resmi kulumların e, isimlerinden bahsediyorum. Ne kadar koordineli çalışıyor bu soru işareti. Onun dışında pek çok STK'da alanda var. E, yani biz de gitmeye çalışıyoruz. Farklı STK'lar cüzceden katılmaya çalışıyorlar oradaki çalışmalara. Onun dışında şehir dışında farklı STK'lar da geliyor... Yani o noktada var bir sürü ilden destek gelen var ama koordinasyon nasıl sağlanıyor, iyi sağlanıyor mu bu bir soru işareti. Evet yani Çünkü sizin yani bildiğiniz en azından var. şu anda bir koordinasyon merkezi gönüllüleri de seferber edecek herhangi bir aktif çalışmayı en azından siz görmediniz. Evet aynı görmedik yani öyle çok düzenli bir çalışma ortamı görmedik. Evet evet. Ee, önümüzdeki döneme ilişkin olarak Mimarlar Odası e, bu olayla ilgili bir rapor hazırlamayı planlıyor mu? Evet planlıyoruz. Hatta bu hafta sonu bir toplantımız olacak konuyla ilgili. Farklı bölgelerden e, şubelerimizin yönetimleriyle birlikte bir araya geleceğiz. E, onlarla ilgili bir yol, yol haritası çizeceğiz. Bu hafta sonu kesinleşecek bir durum var. Tabii ki de bununla ilgili çalışmak bizim görevimiz zaten. Bunun için var olan bir Meslek odasıyız Doğru. Elimizden ne geliyorsa yapacağız Ve mutlaka raporlama çalışmalarımız da olacaktır Zaten olmak hiç de yok Şimdi Mümkün olduğunca en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz Biz de fakat biraz teknik sebepler dolayı yani alana geçilmemesi dolayısıyla biraz aksayabiliyor. Onu da bir an önce çözmeye çalışıyoruz ama bir yol açısı belirleyeceğiz en kısa sürede. Yani mutlaka bir çalışma yürüteceğiz. Evet bu tür durumlarda genel başlıklarınız ne oluyor? Yani bir raporu hazırlayabilmek için öğrenmek istediğiniz ana noktalar nelerdir? Bizim öncelikle e, mimarlar odası olmamız sebebiyle aslında binaların e, yıkım durumlarıyla ilgili net bilgilere ulaşmamız gerekiyor. E, daha sonra diğer e, kuma babalı diğer odalarla bir araya gelip işte toprak toprağın yapısı e, yataklarının durumu bunlarla ilgili bir çalışmaya girmemiz gerekiyor. Mimar'a açılan ondan bahsetmiş miydim bilmiyorum belki atlamış olabiliriz. çok önemli bir noktadan bahsetmek gerekiyor şimdi. Ee, özellikle Cuma yerinde ve benzeri Artık çok Akçakoca'da var. Zaten meselelerden biri yani yoğun bir yağış var. Evet doğru. Fakat bunun felakete dönüşmesi engellenebilir. Depremde olduğu gibi yani bir afete dönüşmesi önüne geçilebilirdi. Fakat hepsi dere yatağında bu yapıların ee, yani insan eliyle yapılmış bir afetten bahsediyoruz aslında. Ee, buna rağmen şu an hala e, Cuma yerinde mesela birinci derece tarım arazisi olması ve Beraberinde dere yatağının hemen yanında e, imara açılması istenen ve bildiğimiz kadarıyla yani öngördüğümüz üzere açılacak olan alanlar var. Seçim vaatlerinde de yer alan alanlardan bahsediyoruz yine. E şimdi zaten bir felakette karşı karşıyayız. Akabinde yeni imara açılacak dere yatakları var. Yani bunların önüne geçmemiz gerekiyor bizim oda olarak da ve tüm kamu olarak kamu, kamuoyu oluşturmamız gerekiyor birlikte çalışıp bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Yine mesela Melen Ağzı dediğiniz mevkide yani Akçakoca mevkisinde, mevkisinde e, su sporları merkezi yapılmak için dere e, yatağının hemen yanı derenin hemen yanında yapılmaya başlanan bir çalışmalar. İstinat duvarları yapılmış. Şu anda sular altında. Yani bunu önceden zaten görmek mümkün. Yani bu çalışmaları yapmaya o istinat duvarını yaptıktan sonra yaşadıktan sonra engellemenin bir anlamı yok. Bu zaten bilimsel olarak oranın suvar altında kalacağı belli böyle bir taşkın olduğu zamanda. E şimdi buraların tekrar yeniden Akçakolca'da da Cuma yerinde de imara açılması istenilen alanlar var. Yani bunların önüne geçmek gerekiyor. E tabii bu imar açılma alanları, imar aktı süreçleri bunlar hiçbiri birbirinden bağımsız şeyler değil. Bu bir genel politika yani bunun önüne geçmek, bununla ilgili çalışmak yap çalışmalar yapmaya çalışacağız. E, ve tabii tüm STK'lardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Evet, e, sizin anlattıklarınızdan çok net anlaşılıyor ki e, sürpriz bir durum yok. Yani geçmişte e, dere yataklarında e, yapılaşma gerçekleştiği için zaten e, bir takım e, sel olaylarıyla karşı karşıya kalmış bölgelerden bahsediyorsunuz evet. sürpriz ne olabilir yani işte 100 yıldan beri görülmemiş ölçüde bir yağıştan söz edilebilir ama bunu da tahmin etmek o kadar güç olmasa Gerek çünkü e, birçok e, kentimizde, birçok ilçemizde ve köyde e, sel felaketleri birbiri ardından e, gerçekleşiyor. Özellikle de e, küresel iklim krizi nedeniyle evet. e, önümüzdeki dönemde de çok daha sık karşı karşıya kalacağız herhalde. E, peki. Bugün, evet. Bugün tekrar bir yağış uyarısı yapıldı. Evet. Yani bugün tekrar bir yağış bekleniyor Hatta biraz önce siz aramadan Benimle ba yayına bağlanmadan önce Başlamıştı yağış Evet. Şimdi Zaten suya doymuş bir toprak var Bu yağış biraz daha kuvvetlenirse Yine aynısını yaşama ihtimalimiz var Yani göz ardı edemeyiz O yüzden yani bir an önce Ne olursa olsun bilimin ışığından Ayrılmadan gerekli önlemlerin Alınması gerekiyor tekrarını yaşamamak için Yani mesela Düzce'de başka bir problem Yine bu cuma yeri var Çok da bahsettiğimiz problemlerden biri de Yamaçların, e, ormanlık alanların yok edilip fındık açılması. Evet. Çok bütün yamaçlar fındık. E, fındık da bildiğiniz üzere e, heyelan durumunda toprağı tutma yetkisine sahip bir e, bitki değil. Evet, o kuvvette bir, yani, bir bitki ağaç. olmadığı biliniyor. Evet. E, böyle bir problem de var ve her sene artan bir fındık alanı görüyoruz. Yani ağaçlar e, gün ve gün biraz biraz azalıp fındık büyüyor, fındık alanları büyüyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor yani bir an önce. Dere yataklarının çok hızlı bir şekilde e, uygun tekniklerle ıslah edilmesi gerekiyor. Çünkü 2014 yılında bahsettim yine tekrar ediyorum belki ama 2016 yılında iki yıl arayla zaten yaşandı taşkın alanları Cuma yılda. Yani bu demek ki biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Anım evet. almak gerekiyor bir önce. Evet Sizin raporunuzun e, tahmini bir e, zamanlaması var mıdır? İşte dediğim gibi yani bu hafta sonu bir araya geleceğiz şubelerimizle. Ondan sonra aslında bir yol haritası çıkacak. O yüzden şu noktada yani öyle bir şey söylemek çok doğru olmayabilir belki. Evet bir de tabii ki ulaşılamamış olan tabii. noktalara da ulaşmanız gerekiyor. Ona da bir önce ulaşmamız gerekiyor öyle bir durum var. Doğru. Evet. Bu rapor çıktıktan sonra raporuna da ulaşmak isteriz. Hatta rapor üzerine de sizinle bir görüşme daha yapmayı arzu ederiz. Bizim yol haritamız belli bu Görüştükten sonra tekrar sizinle iletişime geçeriz. Bilgileri paylaşırız gerekli bilgileri. Sedef Hanım çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Size teşekkür ve edelim. bütün arkadaşlara. Hoşçakalın efendim. İyi günler. Teşekkür ederiz ilginiz için. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum tekrar. Sağolunuz. Evet efendim. Düzce ilçeleri ve köyleri ile ilgili ilk görüşmemizi Sedef Sönmez buç gün ile yaptık. Mimarlar Odası Düzce temsilcisi. Şimdi bir müzik parçası dinleye dinleyeceğiz. Müzik parçasından sonra e, Zeyneti Bayrı Ünal'la görüşeceğiz. Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez 2. Başkanı. Müziğimizi dinliyoruz. Flowing, flowing, flowing, flowing, flowing. Ashes to ash and to fuck it. We know Major Tom's a junkie Strung out in heaven's mind İçik Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Sedef Sönmez Buçgün'le konuştuk. Mimarlar Odası Düzce Temsilcisi. Şimdi hattımızda Zeyneti Bayrı Ünal var. Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez ikinci Başkanı. Zeyneti Hanım merhabalar. Merhabalar Günan Bey. Ee, efendim e, Düzce ilçeleri ve köylerinde gerçekleşmiş olan SEL'le ilgili ilk bilgilerinizi almak istiyoruz. Biliyorum bir hazırlık içindesiniz, bir rapor çalışması yürüteceksiniz. Ama ilk tespitlerinizi dinleyicilerimize aktarırsanız çok seviniriz. Öncelikle ilginiz için çok teşekkürler. SEL felaketindeki can kayıtlarımız için bir daha yaşanmamışsınız. Ee, zarar gören e, tüm vatandaşlarımızın da zararlarının bir an evvel giderilmesini ve bu tür doğa olaylarının bir daha afete dönüşmemesini dileyerek ben başlamak istiyorum. Ee, Hepimizin dileği. Doğu Karadeniz'de çok alışkın olduğumuz e, bu doğa afetleri artık e, daha doğrusu meteorolojik olayların afetlere dönüşmesi ve can kaybına ve ciddi zararlara neden olmasına ilişkin e, süreci artık Batıya ve e, ülkenin başka yerlerine aslında dünyanın başka yerlerinde görmeye alışa geldiğimiz bir süreci aslında yaşıyoruz. E, Düzcide yaşanan sel felaketi'nin zarar boyutu aslında çok e, çok olağan bir durum değil. E, çünkü sel felaketinin yaşandığı 17 Temmuz gecesi ve onun bir hafta öncesinde. Ee, bölgede ciddi bir e, yağış durumu söz konusu değildi. Dolayısıyla bu yağış miktarının e, bu denli e, büyük bir zarara neden olması e, çok meteorolojik olaylarla tat meteorolojik olaylarla aktarılabilecek açıklanabilecek bir e, durum değil gibi görünüyor. E, Uğurlu köyünde e, ve Esma Hanım köyünden çok hocaya bağlı e, ciddi bir e, zarar ve yerleşim alanlarının etkilenmesiyle sonuçlanan bir durum yaşandı. Akçakoca kent merkezinde de e, yine sıkıntılı bir e, durum yaşanmış. Şu an Akçakoca sahip kesiminde e, deniz suyunun bile e, tehlikeli olabileceğine ilişkin duyurular valilik kanalıyla yapılmış durumda. Denize girilmesi de herhalde e... denize girilmesi tehlikelidir biçiminde bir uyarı valilik kanalıyla yapıldı. Son derecede yerinde bir uyarı aslında. Evet. Evet. Akçakoca kent merkezinde e, suların e, kullanımıyla ilgili ya da kendi su verilmesiyle ilgili Cumaya kadar bir söz verildi. Yani su yok, elektrik kesintili. E, zarar gören Esma ve Uğurlu köylerimizde e, köy merkezlerine ulaşımla ilgili sıkıntı var. Şu an yeniden e, Valistan adıyla yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden e, verilen bir yağışa ilişkin uyarı söz konusu. Yani bölgede bu denli acı sonuçlara neden olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir köyümüz neredeyse %50'si tamamen tahrip olmuş durumda 1800'lü yıllarda kurulan bir köy. Yıkım köyün ilk yerleşim alanlarında ilk yerleşim gören yapılarında yok. Demek ki eskiden bizler hani çok daha doğayla uyumlu ve barışık aslında yaşayabiliyormuşuz. Hasar daha ziyade sonradan yapılmakta olan ya da daha sonra üretilmiş olan yerleşim alanlarında ve insan elinin değdiği noktalarda gerçekleşiyor. Bu anlamıyla hani bir ders çıkartmak gerekiyor bu süreçten. Ciddi bir afet Umarım bir daha yaşanmaz, yaşanmaması için gerekli tedbirler alınır. Evet, sizin rapor hazırlığınız ne zaman sonuçlanacak acaba Zeynep Hanım? Bir takviminiz var mı? Şimdi çevre mühendisleri odası olarak tabii ki o gün yaşanan meteorolojik verileri, bölgede yapılan yol, Su getirme, altyapı gibi çalışmaları ve yerleşim e, birimini de e, değerlerini de analiz ettikten sonra e, teknik olarak sene neden olan eklemelere ilişkinlik şeyler söyleyebileceğiz. E, bu hafta sonuna kadar e, daha ziyaretlerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Sonrasında tüm boyutlarıyla ele alacağımız bir ön çalışmayı belki tam oyuyla, önümüzdeki hafta içi ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar bir ön çalışma olmak kaydıyla paylaşabiliriz. Ama bu sel felaketinin e, tüm boyutlarıyla ele alındığı çalışma biraz daha uzun elimli bir çalışma olacak. Evet muhakkak. Gerçi e, bir sürprizle karşı karşıya değiliz. Ben bunu birinci bölümde Sedef Hanım'la konuşurken de ifade ettim. E, yani neredeyse bile bile e, karşı karşıya kaldığımız e, bir e, afetle karşı karşıyayız. Ve insan eliyle gerçekleştirilmiş hatta el birliğiyle gerçekleştirilmiş bir durumun ortaya çıkarttığı tablo var karşımızda. Size çok teşekkür ederiz Zeyneti Hanım. Raporunuz tamamlandıktan sonra bir bağlantı daha sağlayıp rapor hakkında bilgileri de sizden almak isteriz. Size kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Çok, çok teşekkürler. E, kamuoyuyla elbette paylaşacağız. Belki önümüzdeki hafta bir e, ön çalışma ve ön değerlendirme yine sizinle yayında paylaşma fırsatımız olabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. E, yeniden geçmiş olsun. Umuyoruz ki e, aklın ve bilimin ışığında e, hareket edildiğinde e, bu sonuçlarla e, karşılaş, karşılaşmayacağız. E, böyle bir e, süreç... E, Yolunu bulur diye umut ediyoruz. Teşekkürler, İyi yayınlar. Evet, sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Rica Hoşça e, Evet, e, programımızda son telefon bağlantısını ise Ahmet Göksoy ile sağlayacağız ama e, ondan önce bir müzik parçası daha dinleyeceğiz. Ondan sonra e, üçüncü bölümümüzde Ahmet Göksoy Bey'e bağlanacağız. İnşaat Mühendisleri Odası Su ve Enerji Kurulu Başkanı. Şimdi müziğimizi dinliyoruz you mm -hmm. I'm mm just -hmm. Radyodasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın 3. bölümündeyiz. 1. bölümde Sedep Sönmez Buçgün ile konuştuk. Mimarlar Odası Düzce Temsilcisi ardından Zeyneti Bayrı Ünal'a bağlandık. Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez 2. Başkanı. Şimdi telefon hattımızda Ahmet Göksoy Bey var. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Su ve Enerji Kurulu Başkanı. Ahmet Bey Merhabalar. Merhabalar. Efendim e, bölgedeki düzce köyleri ve ilçelerindeki duruma ilişkin e, bir, birinci elden bilgileriniz olmadığını biliyoruz. Ama sizinle esas itibariyle e, Türkiye'de artık çok sıklıkla karşılaştığımız bu sel olaylarını, bunların nedenlerini... Ee, konuşmak istiyoruz hatta ben ilk telefon görüşmemizde sel felaketi diye özetlediğimde siz dediniz ki seller son derece normaldir felaketi yaratan bizleriz dediniz evet efendim e, bize e, lütfen konuşmayın. E, araştırmalarınızdan hareketle ve tespitlerinizden hareketle e, bu durumu özetleyebilir misiniz? Nelere dikkat etmek lazım? Neden bu olaylarla karşı karşıyayız? E, Dinleyicilerimizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Evet, teşekkür ederim. Ya ben e, bir kere e, e, şimdi ya olaya bir mühendis olarak, mühendislik hidrolojisi olarak e, e, veya işte teknik olarak yaklaşmayayım. Önce bir insan olarak yaklaşayım. Yani Türkiye'de yaşayan birisi olarak bu taşkınlarla ilgili, bu felaketlerle ilgili selle ilgili, depremle ilgili neler olup bittiğini zaten vatandaşla görüyor. Yani bunun için uzman olmaya da gerek yok. Fakat ortada şöyle bir durum var. Ben önce teknik bilgilerimi de vereyim. Şimdi bu bildiğiniz yani bu gün şey olan eee Düzce'deki e, sel e, olayı e, normal bir taşkın. Taşkınlar da genel olarak doğal meteorolojik koşullar nedeniyle olur, morfolojik koşullar nedeniyle olur, bir de insan müdahalesi ve sosyal faktörlerle olur. Şimdi bizim konumuz bu üç şeyden doğal meteorolojik koşulları, yani hiç tartışmıyoruz bile nedir neyin nesidir. Bunlar tabii bilim adamları falan tartışıyor. Bunların ne olduğunu görüyoruz. Ama yani günlük olarak işte 7 can kaybı var. 5'i herhalde işte şeyden çıkarıldı. ikisi daha kayıp. diğer jeomorfolojik koşullar zaten yok ortada yok. Dolayısıyla insan müdahalesi ve sosyal faktörler var. Şimdi bu bunun önlenmesi mümkün mü? Mümkün tabii. Bunun önlemesi e, hangi tedbirler alınması lazım? Yani dünyamız, yani buna felaket demememizin nedeni şu, demememizin nedeni şu, dünyamız e, yaklaşık olarak 5 kez yok olmuş. Biliyorsunuz en son 45 milyon yıl önce %85'i yok olmuş. Evet. Demek ki böyle bir doğal döngü var, böyle bir şey var. Dolayısıyla biz buna karşı ne yapıyoruz? Tedbir alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Ya da bu tedbirlerle ilgili, yani ne yapmamız gerekir? Ee, yani bunda e, vatandaşın bilinçlendirilmesi e, e, işte genel olarak e, e, akarsu yatakları içerisindeki suyun kabarmasına sebebiyet veren akım rejimi, rejimi değiştiren bent ve kabartışı tesis yapılıp yapılmasında taşkın riski alanlarında e, alanlarının belirlenmesi belirlenmesi ve afet planlamasının hazırlanması yani gördüğüm kadarıyla orada bir plan yok. Yani olsaydı zaten şimdi sonuçların yani bu sonuçlara göre biz yakasına yapışmamız gerekirdi. Ama öyle bir plan yok öyle bir planlama yok. Taşkın riski taşıyan alanların altyapı standartları ile ilgili bir şeyi tartışmıyoruz. Yok çünkü öyle bir şey yok. şu güzel bir şeyler yapıyoruz. Taşkın testlerinin plan, proje, inşaat, bakım, onarım işleriyle ilgili yerel yöneticilerin birinci derecede sorumlu ve orada yaşayan insanlarla ve bu proje çözümleriyle ilgili birlikte olan insanlarla demokratik bir şekilde konuşarak ve bunları bir mekanizma dahilinde yani genel olarak bunun geleceği konusunda insanlarla paylaşarak demokratik bir mekanizma kurarak orada bir ortak Iı, taşkın'a karşı Taşkın ıı, teleketine karşı tedbir alabilirler Bundan hiçbirisi yapılmamış ee, Dolayısıyla Taşkın tesisleriyle Hiçbir müdahale olmaz gibi dere yataklarında Yatak stabilitesinin temeli Bozulmuş Kıyı oyulmalarına göz yumulmuş Ve işte ıı, Anladığım kadarıyla işte Melen ağzında yeni imar planları hazırlanıyor. Yani biz imar planı hazırlarken yani mühendislik meseli de bu zaten. Biz imar planı hazırlarken vatandaşın mutluluğu, insanların refahı, insanların daha iyi yaşama koşulları, daha temiz, daha çevre daha ekolojik bir yaşam sürdürmeleri daha farklı bir yaşam sürdürmelerini öngörüyoruz. Fakat bizim bu bütün bu yaklaşımlarımız demokratik olmadığı için sadece ranta dayalı olduğu için dolayısıyla vatandaşlar refahtan daha çok gelişi güzel şeyler yapılıyor. Bunda herkesin payı var, bunda mühendislerin payı var, yöneticilerin payı var. Bunda e, toplumun payı var, orada yaşayan insanların payı var. Dolayısıyla ahval etmenin gereği yok. Bu, Burada oturup şöyle bir şey yapmamız lazım. Yani bizim imar filanları hazırlanırken, Taşkın alanları göz önüne alınmıyorsa o yaptığı imar planının bir anlamı yok. Onda hangi belediye başkanının imzası varsa vebal altındadır. Eee işte büyük şehirde, ister e, ilçede, ister şeyde imar çalışması açıcılık alanlarla taşkın önleyici tesislerin öngörülmesi lazım. Örneğin bana bu şeyle ilgili eee Düzce'deki e, olayla ilgili yani şu tesis Yapıldı da bunu öngördük de yani diyelim ki sel kapanı öngördük bu yıkıldı. Bu çok fazla oldu yıkıldı. Yok böyle bir şey yok yani sel kapanı yapmamışsın zaten sen. Tam tersine sel kapanı yapmadığın gibi se, dere yatağına sen ev yapmışsın. Dere yatağına ev yaparsan senin o evin e, sel kapanı olur. Yani evsiz olur mu bu defa? Yani suyla dalga geçilmez. Sunun hafızı, hafızası var. Su su unut unutmaz. Hiçbir şeyi unutmaz. Kendi yatağına kendisine yapılan müdahalelerin hiçbirisini size bırakmaz yani. O gelir onun intikamını mutlaka alır. Dolayısıyla biz çevremizi, kentimizi, bulunduğumuz alanları sadece insanın yaşamı yemek içmekle ilgili değildir. Temiz havaya ihtiyacı vardır. Ee, yeşil bir alanına ihtiyacı vardı. Diye canlılarla ortak yaşıma ihtiyacı vardı. Bunların hepsinin korunması bir e, sosyal ilişki meselesidir. Dolayısıyla biz e, başta neyi söyledik? Diyoruz ki e, insan müdahalesi ve sosyal faktörler. Şimdi bizim e, buradaki taşkınla ilgili en önemli şey insan müdahalesi ve sosyal faktörlerin ağırlıklı olmasıyla e, olmasını da yaşıyoruz. Dolayısıyla biz <gülüyor> eee taşkınlarla ilgili bir mühendislik hidrolojisi işte çok karmaşık bir problemdir ama e, suyun alan ve zemin içerisindeki dağılımını e, öngörebiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Bunun e, yani suyla uğraşan mühendisler bunu tanımlayabiliyor. Yöneticiler bunun buna izin vermiyor. Bu yani bunu yeteri kadar buna önem vermiyor. Önem verdiği şey Bilime ve uzmanlığa bu, yönelik herhangi bir e, çaba ve yaklaşım söz konusu değil. Bunu söylüyorsunuz, değil mi? E, evet, evet, aynen, aynen onu söylüyorum. Yani dolayısıyla yani şimdi e, düzce de e, bu e, sel felaketin olduğu alanda mutlaka. İnşaat mühendisi vardır. Mutlaka jeoloji mühendisi vardır. Mutlaka meteoroloji mühendisi vardır. Ya yani oradaki belediye başkanı, vali, yönetici kimse onlar yani bu seleket olmadan önce yani çağırıp veya kardeşim burada bir su var burada bu burası bir görünüyor ya burada bir şey olacak yani bununla ilgili bize bir rapor getirin bir getirin bakalım ne var diye sormuşlar mı hatta bu işle uğraşan insanları bile ya ben biliyorum biz odalarda bununla ilgili müdahale yani defalarca raporlar yayınlamışız siz siyaset yapıyorsunuz diye bir de bizim suratımıza şey e, duyururlar ya kardeşim bu işler ilimle bilimle olur yani siz gidip e, dere yatağına Konut yapmaya izin verirseniz siz sorumlusunuz ve ben altındasınız ve bunu da hiçbir mühendislik alanı ile ilgili yani sadece rusat imar rusat şeylerde e, projede e, ruhsata gittiği zaman imzasını alıyorsunuz ondan sonra hiçbir şeyine Müdahale, müdahale etmesine engel oluyorsunuz. Yani zaten onu söyleyen mühendisi iş yerindeyse iş kovarlar. Sen ne demek kardeşim? Yani belediye, bir belediye başkanı orada bir inşaat mühendisiye kardeşim buraya bu, buraya ev yapılmasın ben buna izin vermiyorum desin belediye başkanı onu ikinci bir kapı atar. <gülüyor> yani <gülüyor> dolayısıyla böyle bir ciddi problem var. O nedenle yani biz buna felaket falan demeyelim. Bu felaketin bu felaketin sonunu biz hazırlıyoruz. Bakın Einstein'ın çok bir sözü var. Diyor ki dünya yaşamak için tehlikeli bir yerse eğer diyor. Kötülerin yüzünden değil kötülüğe ses etmeyenler yüzünden. Şimdi bizim e, yöneticilerimizin kötülüğünden değil bizim yönü kötü yöneticilere ses etme işimiz bizim sorumluluğumuzu hazırlıyoruz dolayısıyla orada yaşayan vatandaş önce kendisi kendi tecrübini kendisi almamış yani bunu belediye başkanından bunu validen bunu falan'dan falan'dan beklemesine hiç gerek yok yani şimdi e, ben e, 7 can kaybı var. Bunlara işte rahmet diliyorum. Bunların acılarını paylaşıyorum. Ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Ama sadece 7 kayıp da değil. Yani şeyden izlediğim kadarıyla 160-170 bin kanatlı telef olmuş. Evet büyükbaş küçükbaş hayvan şişmiş. Şey 100 yüz civarında ev yıkılmış vesaire. 7 can kaybı var. Peki bu büyük projelere imza atan insanları hep de övüyorlar. Büyük projeyi, çok büyük projeleri yapıyoruz. Çok büyük havaalanı yapıyoruz. Karışın sen insanın can ve mal güvenini korumadıktan sonra çok büyük havaalanı yapmam beni ne ilgilendiriyor? Ya da çok büyük çok otoyollar yapıyoruz. Çok büyük eee köprüler yapıyor. Çok büyük yedikler yapıyor. Çok büyük yedikler yapıyorsunuz ama siz mahalledeki insanın can ve mal güvenliğini koruyamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlara bence yani sadece taşkın boyutunda şey mühendislik hidroliği açısından bakılarak çözümler getirilemez. Dolayısıyla bunu daha derinlemesine yani toplumun yani toplumun yaşam biçimiyle ilgili, dünyaya bakışıyla ilgili, dünyayı paylaşımıyla ilgili belli çözümler olmasın. Ya bununla ilgili Türkiye'de olumlu gelişmeler var tabii yani böyle karamsar bir şey de çizmeyelim ama ama özellikle bizim yönetici elitlerimiz bu konuda bu işin önünde engeldirler. Yani emin olun ki taşkının sebebi oradaki vatandaş şey orada oraya ev yapan insan da değildi. Taşkının sebebi oradaki yöneticidir. O yönetici kimdir? Bilmem şey. Yani ben ki Valimidir, belediye başkanı mıdır, tarım müdürü müdür, deseği müdürü müdür? Ama yöneticilerin diğerlerine göre vebalinin daha fazla olduğunu söylemek istiyorum. Buna mühendisler de dahil olmak üzere diyorum. Onun için yani ben Açık Radyo'ya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bunları dile geçerek herhalde bir miktar yöneticilerimizi ya yani onları bir provaka etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Yani Bunlar benim için. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizden önce görüştüğümüz iki arkadaşımız, Sedef ve Zeyneti He? Hanımların verdiği bilgiler var. Enteresan, 20 yıl önce gerçekleşmiş olan Düzce depreminden sonra insanlar evlerini... E, köylere ve ilçelere taşımışlar e, ve evet. o anlamda da e, köylerde ve ilçelerde aynı zamanda nüfus artışından da etkilenerek birçok e, bir çok, e, Konut yapılmış, bina yapılmış. E, fakat enteresandır. Gene sizin e, paylaştığınız üzere e, bunlar götürülüp dere yataklarına yapılıyor. Yani e, bile bile sonumuzu hazırlıyoruz. O anlamda programın e, başında, sözlerinizin başında ifade ettiğiniz... E, ...hepimiz el birliğiyle e, yaptık sözü de çok değer e, kazanıyor. Yani e, insanlar e, bu konularda... Bilinçli davranmadığı takdirde ve e, yöneticilerini seçerken de bu bilinçle hareket etmedikleri takdirde bu tür olayları önlemekte çok güç olacak herhalde. E, çünkü e, yeni e, belediye başkanları e, seçimler sırasında e, bulundukları vaatlerin içinde e, yeni e, dere yataklarının da çok yakınında... E, İnşaatlar yapmak işte oralarda e, yeni e, sizin de hep e, üzerinde durduğunuz gibi e, büyük projelerin e, peşindeler. Bunlardan birisi de Akçakoca'da e, şu anda çamur altında kalmış giriş katları ve birinci katı evet. itibariyle. Evet yani e, özellikle önümüzdeki döneme ilişkin olarak... Ee, hakikaten ciddi tedbirler almak lazım. Bu sadece Karadeniz bölgesinin sorunu da değil herhalde değil mi? Türkiye'nin birçok yerinde. Yani e, sorunu, dünyanın evet. sorunu. Dünyanın sorunu. Yani ya dünya ya bu yeni bir şey değil. Dünya da olacak su olacak, taşacak. Yani bu, bunun bunu bunu, bunu bunu adımız kadar biliyoruz yani. Su su, su olduğu yerde su varsa taşacak. Taşar. Evet. Yani bunun şimdi değil 45 milyon yıl önce de dünyanın bir tarafını almış götürmüş yani. Büyük yüzde 85'ini almış götürmüş yani. Bu, bu olur yani. Burada bir şey yok. Deprem olur. Deprem ne mümkün değil. Ama deprem 2 milyon yılda bir oluyor. Yani faiz, e, e, harekete geçiyor. E kardeşim sen 2 milyon yıl insanlar oturup ona bakacak halı yok ki milyon, tedbir al işte. Tedbirini al yani. Biz tedbirimizi alıyoruz. Bizim Biz yanlış yapıyoruz. Biz suyun biz suya hakaret ediyoruz. Su bize hakaret etmiyor. Su geliyor bizden intikamını alıyoruz. E kardeşim benim yatağıma müdahale ettiniz. Benim yatağıma müdahale etmiyor. Ben burada akacağım. O kadar basit. Evet. Ee, Tabi bir de bunda e, küresel iklim krizinin de önemli bir etkisi ya, olduğu o, da o, o, o, o kriz mürüz iklim değişikliği her zaman vardı dünyada her zaman da olmuştur onu onu abartıyorlar ki bir kere küresel ısınma denen şey yalan bir şeydir yok böyle bir şey iklim değişikliği var bu iklim değişikliği de kaçınılmaz bir şeydir bunun için hiç yani deprem olmayacak yani deprem Deprem, ol, deprem olacak kardeşim. Deprem olacak. Dünya hareketlidir. yani Her tarafı hareketlidir. Dolayısıyla bir döngüsü var. Bir şey, e, e, hareketliği var. Siz bunu engelleyemez. Bunu engelleme şansınız yok. Siz kendinizi korumak için, kendinizi daha iyi yaşam için hazırlayabilirsiniz. Ben özellikle Güren Bey bir şeyi daha not etmek isterim. Şimdi Buyurun. bizim belediye, belediye başkanlarımız, yani özellikle yerel yöneticilerden bahsediyorum, belediye başkanları çıkıyorlar. Ee, seçim meydanlarına anlatıyorlar kendileri, programına atıyorlar şunu yapacağım bunu yapacağım kardeşim sen hiçbir şey yapmayacaksın sen bu insanlardan daha zeki olduğu için daha akıllı olduğu için orada belediye başkanı olmuyorsun siz vatandaşla birlikte ortak karar verme bilincine vatandaşla buna ortak edecek mi siz etmeyeceksiniz? ben karar aldım bunu yapıyorum ne yapıyorsun dere yatağına şey yapıyorsun vatandaşla bu şeye sürüklüyorsun kardeşim demokratik bir şekilde oturacaksın mahallelerde, mahalle komitelerinde ya da kent konseylerinde oturacaksınız, tartışacaksınız kardeşim buraya ev yapılır mı yapılmaz mı? 10 tane adam orada oturduğu zaman o komisyonda 3 tane adam neyse kaç kişi ise oturduğu zaman oraya karar verecek. Hayır kardeşim buraya yapılmaz. Ama siz belediye Başkanı ile de hayır buraya yapın ben emrediyorum yapın derseniz yapılır işte yapıldığınız zaman da böyle olur. Evet, e, tabii yani son bir not olarak ben e, özellikle et, eklemek istiyorum. Özellikle bu tür sorunların çok e, artmış olmasının da e, temel e, nedenlerinden birisi e, iklimdeki e, değişiklikler olduğunu da not etmemiz lazım. E, öyle veya böyle e, tabii ki insan eliyle... Getirdiğimiz bir noktadır Biz size çok teşekkür ederiz Ahmet Bey Sağ evet, olun Verdiğiniz bilgiler için evet, Teşekkür ederim ee... Dileriz çok süratli bir şekilde düzce ilçeleri ve köylerindeki durum toparlanır ve orada yaşayan insanlarımız da e, tabii ki bir acı var, yaralananlar var, e, canını kaybeden e, yurttaşlarımız var ve onların aileleri ve yakınları var. Hepsine başsağlığı diliyoruz. Çok teşekkürler. olun efendim. Ben teşekkür ederim. Ben de başsağlığı Sağolunuz. Evet efendim. Bugün programımızda Altın Saatler programında Düzce'deki sel felaketini konuştuk. Üç ayrı arkadaşımıza bağlandık. Sedef Sönmez Buçgün Mimarlar Odası Düzce Temsilcisi, Zeyneti Bayrı Ünal Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez İkinci Başkanı ve Ahmet Göksoy İnşaat Mühendisleri Odası Su ve Enerji Kurulu Başkanı ile görüştük. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar